Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ussalatu vesselamu ala rasulillah İbni Ömer'in Allah herkisinden de razı olsun Peygamberimize isnat ile rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Felafetun kad harramallahu aleyhimul cenne Mudminul hamr ve ehli ehli 3 sınıf insan vardır ki Allah onlara cenneti haram kılmıştır alkol mutelası olan kişi anne babasına karşı gelip onlara itaat etmeyen hizmet etmeyen kişi Eşini kıskanmayıp onu kötü bir iş yani namussuzluk yaparken dahi yakalasa, ses çıkarmayıp durumu kabul eden deyyuslar. Bu üç sınıf insana Allah cenneti haram kılmıştır. Erkeğin kendi evinde meydana gelen yanlışlara göz yumması, Eşinin nikahı düşen erkeklerle telefonla cilveli konuşmalarına veya onlarla telefon manyaklığı yapmasına müsaade etmesi, kendi evindeki kadınların kendilerine nikahı düşen erkeklerle yalnız bir odada kalmaları, buna göz yummaları, evindeki kadınlardan birinin bir şoförle, baş başa, yola, çarşıya çıkmalarına göz yumması, evindeki kadınların şer'i hicaba bürünmeden çarşıya çıkmalarına göz yumması, kadının İslami bir hicaba örtüye bürünmeden sokaklara, çarşılara çıkıp gelen gidenin kendisine bakmasına razı olması, eşinin de bu durumu kabullenmesi, Evine açık saçık neşriyat sokan kişilerin bu neşriyatları eşi tarafından, çocukları tarafından okunmasını sağlaması, hepsi birden maalesef, maalesef deyyosluk örneklerindendir. Allah cümlemizi bu tür hastalıklardan uzak eylesin. Allah Müslümanca yaşamayı, Cümlemize nasip eylesin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه